Van Depremi Günlüğü Bugün 2 Aralık 2011. Van Erciş Depreminin 39. Van Edremit Depreminin 23. günü. Bugün Van Deprem Günlüğünü, Van'ı terk etmiyoruz deyip Van'a giden ve bir çalışma başlatan Gönüllü Grubu'ndan, Kardeş Türklerden Burcu Yalkın'la tutacağız. Burcu günaydın. Günaydın, merhaba, yayınlar. Teşekkürler. Van'daydın, yeni geldin. Evet. Neler yapıyorsunuz, nasıl başladınız, biraz anlatır mısın? Tabii anlatırım. Ee, aslında Van'daki ikinci depremden sonra e, biz Boğaziçi göster Sanatları Topluluğu'ndan e, arkadaşlarla bir araya geldik. Bir grup oluşturduk ve e, Van'ı terk etmek mevzudunda bir kampanya başlattık. E, bu kampanya 3-4 e, ayakta oluşuyor aslında. Bunlardan birisi e, bir imza kampanyası oluşturmak ve e, başbakanla bu kampanyayı göndereceğiz. E, Van'ın bir afet bölgesi ilan edilmesi amacıyla. Diğer diğer ayağımız bir konser etkinliği düzenlemek. Bunu da 25 Aralık tarihinde yapacağız. Bostancı Gösteri Merkezi'nde. Ve buradaki geliri de preparbik yapılar almak için kullanacağız. Dolayısıyla direkt olarak kampanya satın alımı yapacak. Bir yere gitmeyecek para. Hayır hayır direkt Süper. kampanya alacak. Belediyeyle zaten ortak başa çalışıyoruz. Direkt biz yapan şirket ilişki ilişkiye ondan da anlamda aynı bir daha farklı isteyeceğini de düşünüyoruz sürecin. Hı hı. Ee, bunun dışında e, tabi ben de aslında e, gönüllü e, ağıyla Van'a gittim gönüllü ağı oluşturduk her hafta 4-5 kişinin Van'a gidip burada e, çalışması üzerine kurulu orada tabi e, biz de gittik gördük ciddi bir iş gücüne ihtiyaç var e, depolar var o, orada depoda çok fazla malzeme var bunların tahsislenmesi ve dağıtılması gerekiyor e, aslında ağırda bir iş var çünkü bir yandan bakıyoruz e, Valilik veya devlet orada aslında çok da görünür değil. Orada daha çok e, Türkiye'nin aslında farklı yerlerinden gelen e, üniversite öğrencileri var. Onlar e, çalışmalar yürütüyorlar ve organize etmeye çalışıyorlar aslında bu işleri. Biz biz onlara destek olduk. E, depoda çalıştık, dağıtımı yaptık. İşte ailelerle görüştük. Ve aslında çok parlak bir tablo değildi Van'la gördünüz Evet, her gün bayağı fena haberler geliyor aslında. En son da işte Hı -hı. geçtiğimiz günlerdeki de, yangını gördük. Evet, evet, evet. Anladığım kadarıyla yani, ağzına aslında kadar şey, dolu kreşi, bir yer. komite, valinin deposu dayandı. Ee, ve oradan botlar, montlar olduğunu bu depoda öğrendik. Ee, aslında orada ciddi bir şikayet var. Devletin e, insanlara yardımcı olmadığı yönünde. Ve herhangi bir dağıtım, herhangi bir faaliyetle de çok karşılaşmadık. E, arkadaşlar da aslında depoda ne olduğunu bilmiyordu. Kimse bilmiyor. E, i̇nsanların ciddi anlamda çadıra ihtiyacı var. Kalın giyeceklere, kuru gıdaya çok ihtiyacı var. Ee, ...ve bir sürü insan aslında eli boş dönüyor... ...kriz masasından olsun, depodan olsun... ...çünkü çadır yok... E, ...çadır olsa aslında kış e, ağırlaşacak... çadırda yeterli olmayacak... ...prefabrik yapılara ihtiyaç var... Çünkü ...çadırlar da soğuktu, biz ziyaret ettik... ...yani soba yanıyorken bile... E, ...çadırın içi aslında buz gibiydi, yerler buz gibiydi... ...o anlamda... E, ...prefabrik yapıların kurulması... ...acil olarak gerek o anda... ...bir de biz bir arkadaşımızla daha konuşurken... ...o söylemişti, <gülüyor> hadi diyelim ki o ısıtmalar... ...çadırları ısıtıyor... Elektrik hı hı. çok sık kesiliyor. Kesildiği anda içerisi buz kesiyor. Çünkü o ısıtıcılar aslında çok yalandan ısıtıcı. Hani o an ısıtıyor ama evet. herhangi bir soba etkisi yok bir taraftan. Peki bölgede e, baştan itibaren bürokratik sıkıntılar olduğunu biliyoruz. Şimdi gelen hı hı. haberlerde de en tatsız tarafı bu TC kimlik numarası olmadan yardım verilmemesi ve herkesin hı hı. de öyle bir şeyi yok. işte köşedeki internet kafeye gidin diyenleri bile duyduk. Çözüm hı hı. olarak hı hı. neyi görüyorsun? Nasıl yani sizin oradaki deneyiminiz hızlıca prefabrik ve anladığım kadarıyla konteynerlere geçilmesi hı hı. hani insanların hayatları için ama bir taraftan da anladığım kadarıyla uzun sürecek bir yoldan söz ediyoruz. Hı hı. En hızlı yapılması gerekenler sizce neler? Yani en hızlı yapılması gereken aslında şunu demem gerekir. E, tek başına depremin yarattığı bir yoksulluk yok orada. E, zaten aslında vanda kalan ailelerin birçoğu savaş mağduru aileler. Ee, çok büyük bir talep şu an Türkiye için ama aslında bu e, savaş koşullarının son vermesi gerekiyor. Çünkü birçok aile aslında çocuğunu savaşta kaybetmiş, fakirleşmiş, kendi yurdundan e, kopmuş. E, oranın işte Van'ın varoşlarına gelmiş. Hı hı. E, onun dışında sadece Van'da kalan aileler yoksul gibi bir durum yok. Şimdi genelde medyada şey gibi hani maddi durumu iyi olan aileler Van'dan gittiler. Evet. Şey, e, tablo çiziliyor ama. Bu giden ailelerin bir kısmı aslında daha yakın Kürtülilerine gittiler. Ve onların durumu da iyi değil. Aldığımız haberleri düşündüğümde ben şimdi. Örneğin Hatay'da Yüksekova'da bin kadar ailenin e, olduğu söyleniyor. E, bu aileler 7-8 kişiden oluşuyor. düşünürsek aslında binlerce insandan bahsediyoruz. Şırnak, ve e, vs. o divar da çok farklı değilmiş. Dolayısıyla aslında e, giden insanlar da mağdur şu anda. Van'da da mağdur. E, acil bir afet bölgesi ilan edilmesi gerekiyor ve devletin ciddi anlamda el atması gerekiyor bu süreci. Çünkü bu yapılması gereken işler çok organize yapılması gereken. Kalabalık kadrolarla yapılması gereken işler. Ve aslında gönüllülerin kotorabileceği aslında evet. halletmeye çalışıyor. Belediyenin elinde de çok maddi imkanlar yok. Dolayısıyla bir çaresizlik hali oluşuyor. Ama yine de belli çözümler üretilmeye çalışılıyor. Örneğin şu an Van 6 bölgeye ayrıldı. Bu dediğim koordinasyonada çalışan arkadaşlar bunu organize ediyor. Ve bu 6 bölge aslında lokal kriz masası olarak düzenleniyor. Burada bir sağlık merkezi, prefa bir küçük bir yapı kuruldu. Biz birinci bölgeyi ziyaret etmiştik. Hı hı. Bir aşevi çadırı var, bir gönüllü çadırı var, çocuk çadırı kuruldu. Kadının ciddi sorunları var bu deprem sürecinden kaynaklanan. Örneğin tuvalet, banyo gibi ihtiyaçlarını gideremiyorlar. Buna dönük bir takım çalışmalar var. Dolayısıyla böyle lokal kriz masaları şeyi biraz rahatlatacak. Dağıtımları, işte insanlarla ilgilenme noktasında da daha yakın iletişimde olabileceğiz. Bu tip kriz masaları sayesinde. Hani en olumlu adım olarak ben bunu söyleyebilirim ama yine bunlar tabii kısıtlı olanaklar ve şey çerçevesinde aslında. Çok katkılar çerçevesinde gerçekleşiyor şu anda. Evet, Van'dan bir arkadaşımızla konuşurken, hı hı. o kendisi de Vanlı konuşurken şey dedi. Ne kadar çok kadının kocası hapisteymiş dedi. Aslında senin hı hı. söylediğinle tam örtüşüyor işte. Hı hı. Oradaki mesele tabii ki tamamen sadece deprem değil, başka bir sürü mesele var. Bu arada da siz oradayken haberiniz olduğunu bilmiyorum. Bodrum'dan tatsız haberler geldi. Oraya pek çok depremzede götürülmüş. Ve 24 maddelik bir liste çıkarılmış önlerini evet. şu belgeleri tamamlayıp gelin öyle size yardım edeceğiz evet. diye. Dolayısıyla Van'a da Van'da da kalsalar, Bodrum'a da gitseler, devlet bürokrasi manasında peşlerini bırakmıyor. Bırakmıyor. Yani her yeri Van olmuş. Evet. <gülüyor> Diyebiliriz. Evet. Peki evet. E, Burcu Van'ı terk etmiyoruz'a nasıl ulaşılabilir adreslerinizi hı hı. rica edebilir miyim? Tabii ki vereyim. E, www.vaniterketmiyoruz.org ee, bu siteye girdiğinizde orada imza kampanyasını görebilirsiniz. Gönüllü ana nasıl katılımlayacağını da görebilirsiniz. Ee, bunun dışında diğer etkinlik duyuruları, haberler, yazılar, telif yazılarda orada yer alıyor izlenim yazıları. Van'ı terk evet. etmiyoruz giderler. Van'ı terk etmiyoruz. Aslında Van'ı hiçbirimiz terk etmiyoruz diye bir evet. çağrı yapıyor ve gelin diyor. Evet aynen gelin. Biz gittik gördük yine gideceğiz hatta. Ee, Yılbaşına doğru onu hedefliyoruz. Zaten arkadaşlarımız şu an gidip geliyorlar sürekli. Orada zaten belli etkinlikler ve çalışmalarda başlatacağız. Çocuklara dönük, kadınlara dönük olsun. Elinize, emeğinize sağlık. Çok teşekkürler Çok sağ olun, Burcu. Çok sağ olun. İyi sabahlar. Kolay gelsin diyorum. Sağ yayınlar. Kardeş Türküler'den Burcu Yalkın'la Van'ı terk etmiyoruz programını konuştuk. Van'daydılar, geldiler. Gitmeye devam edecekler. Van Deprem günlüğünden bugünü bu kadar. İyi sabahlar. van depremi günü